Yine gittik geldik. Ve en yed'uve Ve onlara dua eder. Ve en yed'uvallaha lehuma bil hidayeti vel irşadet. Ve hani onlar müşrikse anne baba çocuğu ona nasıl dua eder diye soru sormuştu ya. Diyor ki hidayet ve irşadı için, irşadları için dua eder Allah'a. Müminen النَّاسِ مَنْ قَالَ Bazı alimlerde şöyle dediler كَانَ دُعَاءُ لِلْكُفَارِ جَائِزًا ثُمَّ نُسِخَ İlk dönemlerde kafirler için dua etmek caizdi, sonradan neshedildi. Hangi ayette? Tevbe suresindeki كَسْتَيْزُ بُللَّهِ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَا en Kendi babaları için bile olsa, ne müminler ne de peygamber müşrik olarak ölmüşlerse, onlara yani müşrik olarak ölen kimselere, müşriklere ölümlerinden sonra asla dua edemezler o ayetler ne solunmuştur diyor. Ancak e, o ayet müfessirlerin ekseriyetinin kanaatine göre yani müşrik olarak ölmüş anne baba hakkındadır. Bu ayet-i kerimenin ise manası umumidir. Bir hayattayken yani hayattayken onlara dua edersin Ya Rabbi anneme babama merhamet eyle. E, yani eğer müşrikse Hayattayken onlara Allah'ın merhameti ne olur? Hidayete ulaştırması olur. İmanı nasip etmesi olur. Eğer ölmüşlerse tabii o zaman sadece mümin iseler o kayıt da yapılabilir bu. Dolayısıyla mesela Fahrettin Errazi de tefsirinde bunu alır. Burada bir nesil söz konusu değildir. Yani müşrik anne babaya elbette ki dua edilemez ama burada bahsedilen özellikle müminlere yapılan dua, ya da hayattayken e, onlara yapılan duadır. Hayattayken müşrik, anne babaya yapılacak duada onların hidayetinin talep edilmesidir. وَسُوِلَ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ السَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ i̇bn Uyeyne, Süfyan İbn-i ölen bir kimsenin ruhuna verilen sadaka onun sevabının onun ruhuna bağışlanması üzere yapılan sadakadan soruldu. Fakale dedi ki كُلُّ ذَلِكَ وَعَصِلٌ اِلَيْهِ Yani bir ölünün ardından onun ruhu için yapılan bir sadaka onun için verilmiş bir sadaka ona ulaşır dedi şey شَيْءَا اَنْفَعُ لَهُ مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ Ve istifardan daha faydalı bir şey de o ölü kimse için yoktur. şey كَانَ شَيْءٌ اَفْضَلُ مِنْهُ لَاَمَرَكُمْ بِهِ فِي الْاَبَوَيْنِ Eğer istifardan daha kıymetli bir şey olsaydı anne baba hakkında Allah onu emrederdi diyor. Çünkü istiğfarı emretmiştir. Şimdi arkadaşlar bu anne babayla alakalı ya da ölülere sevabın vasıhut olmaması ile alakalı birkaç hadis okumak istiyorum size. İbnu Acibe'nin El Bahrul Medidinde geçiyor bu ayetin tefsirinde. Deniliyor ki vamin tamami bir rihme bu anne babaya yapılan iyilikler arasında vardır o iyiliklerin tamamlayıcı unsurlarıdır. Ney? Ziyaratuhuma ba'de mevtihime. Ölümlerinden sonra, öldükten sonra onları ziyaret etmek. Ve dua lehuma ve onlara dua etmek. Ve tesadduku aleyhime ve sevabı onlara bağışlanmak üzere tasadduk etmek, sadaka vermek. Ve hadisi, hadithi, kaynağını için bir hadis vermiş. İnnemel meyyitu fi kabrihi kel gariqi. Kabir'deki insan boğulmuş kişi gibidir. Yintazilu dâveten, talhakhu min ibnihi Bir evladından, kardeşinden ya da bir arkadaşından ona gelecek dua'yı bekler. Onu kurtaracak. Bir boğulan kişinin kendisini kurtarmayı bekleyen kişiden beklediği gibi o da bir dua bekler dostlarından feyzer lahikatu. Eğer ona böyle bir dua ulaşırsa kane't ehab ilayhi minet dünya o mafiiha. Yani dünyadaki her şeyden çok daha onun için sevimli olur. Ve rwa Malik fi al muatta i'yan Sa'id bin Musayyibe ya da Musayyibe. Bu şekilde dokunur. İmam Malik Sa'id bin Musayyib'ten şöyle naktetti. كَانَ يُقَالُوا Şöyle denirdi. اِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْفَعُ لَيُرْفَعُ لَيُرْفَعُ بِدُعَاءِ وَلَدِهِ min بَعْدِهِ İnsan bakın, muvattaada geçen bir hadis bu. Ebu Hureyre'den naklediliyor. اِنَّ اللّٰهَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيُرْفَعُ بِدُعَاءِ وَلَدِهِ مِنْ Kişi kendi vefatından sonra oğlunun bir evladının daha doğrusu kendisi için yaptığı dua sebebiyle makamı yüceltilir. Ve eshara bi yadihi sema'i. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam elini şöyle kaldırarak ve eshara biriyle sema'i şöyle kaldırdı. Yükseltilir şöyle dedi. Wa huwa marfu'un ila'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem tarike bi hurayra. Bu bir hadistir. Kâle: İnne'llâhe derecete. feyekûlü ya Rabb, Allah bir kulunun derecesini yüceltir ahirette. Kul da der ki ya rabbi ennali biha nasıl oldu yüceltildiği ve feyekûlü bi istiğfârı ibni kelleke evladının senin için istiğfar etmesi dolayısıyla. Bunun kaynağı evet ve sela er recul en sallallahu aleyhi ve sellem bir adam da peygamberimize aleyhisselam'a gelip sordu hel baqiyye min bir ri'ebe şeyun yani anne babam öldü onlardan onların ölümünden sonra onlara yapabileceğim bir iyilik var mı diye sordu bade mevtihi fekalan na'am as-salatu onlara dua etmendir buyurdu peygamber ey onlar için rahmet dilemen, istiğfar etmendir. Ve infâdu ahdihme ve ondan sonra onların istediklerini yerine getirmendir. Ve rahmeti rahimelleti la tussarü illâ ve ikramı sadîfihime Yani onların akrabalarına gitmen, sılay rahmi devam ettirmen ve onların arkadaşlarına ikramda bulunmandır. Buyurdu. Evet, demek ki anne babalarımızdan vefat edenler varsa, onlarla irtibatımızı kesmeyeceğiz. Ve lekat kerr Allahü subhanahu fi kitabihi el vasiyyete birbadeyni Allah Teala e, kitabında anne babaya iyi davranmayı tekrar etti. Tekrar tekrar bunun üzerinde durdu. Annebiyiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizden de şöyle nakledildi. Riddallahi Allah'ın rızası anne babanın rızasındadır Allah'ın gazabı anne babanın gazabındadır ve ru'ye iyi biri yani anne babaya iyilik eden kimse ne kadar kötülük yaparsa yapsın cehenneme girmez ve يفعل العاق anne babaya kötü davranan da ma cennete ne kadar iyilik yaparsa yapsın cennet yüzü göremez. Bu arada sa Said ibnul Musayyib de şöyle dedi. Şimdi arkadaşlar buradan belki şöyle bir şey aklınıza gelebilir. Yani anne babaya bu kadar kötü olan bir insan nasıl iyilik yapar da cennete giremez? Yani insanın ahlakı bir bütündür. Yani anne babaya çok kötü davranan bir insan iyi bir insan olamaz. İyi olmayan bir insan da başkalarına iyi davranması da mümkün değildir. Yani ahlak bir bütündür. Dolayısıyla yani en iyi davranabileceği kişinin en çok şefkatle, merhametle vefa duygularıyla yaklaşabileceği kişiler anne babasıdır. Anne babasına bu duygulardan mahrum bir şekilde yaklaşan bir insanın başka insanlara da iyilikle merhametle adaletle şefkatle yaklaşması pek düşünmez zaten. Varava Said la meyte annesine babasına iyi davranan kötü bir şekilde ölmez ve قال الرجل sellem bir adam da peygamberimize şöyle dedi inne ebawaye balaga min el kibri enni eli min huma ben de onlar bana, ben küçükken baktıkları gibi onlara bakıyorum. فَهَلْ قَضَيْتُهُمَا Onların haklarını yerine getirdim mi? قَالَ لَا Peygamberim Sayyid dedi. Çünkü onlar senin hayatta kalmanı isteyerek bunu yapıyorlardı. Yani çocuğumuzu yetiştirelim, büyütelim, besleyelim diye bunu yapıyorlardı. Ama sen için yapıyorsun? وَاَنْ تَتَفْعَلُ ذَارِكَ وَاَنْ تَتُرِيدُ مَو ka sen bunları yaparken bir taraftan diyorsun ki bir an evvel gitseler kurtulsam yani. Ve şeka raculun sallallahu aleyhi ve sellem Bir adam peygamberimiz efendimiz aleyhissalatu vesselam'a geldi ve babasından şikayetçi oldu. Ve إنه يأخذ ما babasının malını kendi malını aldığını söyledi. Fedaa bihi. Peygamberimiz o adam babasını çağırdı. Fe iza şeyhun yetevekkeu ala asan. Bir dene görsün. Yaşlı, pir, fani bir adam Bas sonuna dayanarak zor ayakta duruyor. Buradaki iza'ya ne diyoruz arkadaşlar? Fe iza şeyhun yetevekkeu ala asan. Buradaki izaya ne izası diyoruz? Bir de baktı ki, bir de gördü ki, bir de ne görsün? Şeklinde tercüme ettiğimiz izaya ne diyoruz? Evet, güzel. İzayı fücaiyye. Feselehu. <Sessizlik> Peygamberimiz sordu o adama, yaşlı adama, babaya bu durumu sordu yani. Fakale adam dedi ki innehu kana zayıf anu ana kuvuýun. O zayıftı ben güçlüydüm ve fakir anu ana ganiyün. O fakirdi ben zengindim. Fakuntu la emnaguheu şeyen min mali. Ben malımı ondan esirgemez esirgemezdim. Valla ama ana zayıf unu muhu kuvuýun. Halbuki devran değişti döndü. Bugün ben zayıfım o güçlü an fakir muhu o gani ben fakir o zengin. Ve ibhalu aliye bimali. Malıyla benim üzerime cimrilik yapıyor. Malından bana vermiyor. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem وقال. Resulullah aleyhissalatu efendimiz bu manzara karşısında ağladı ve dedi ki: "Ma min hajarin ve la madarin illa Bunu duyan hiçbir taş, hiçbir toprak, çamur parçası yoktur ki ağlamasın. Ne müthiş bir ifade. Sonra قال للولد ثم هو وافسز çocuğa dönüp dedi ki enta wa malik li abik enta wa malik li abik sen de malın da babanınsınız sen de malın da babanınsınız dedi O şikayet ileye ahiru suu huluki bir başkası da annesinin Kötü ahlakından şikayetçi oldu peygamberimize gelip fakale ve dedi ki: "İn <gülüyor> tekun" Peygamberimiz o adama gelene dedi ki: "İn <gülüyor> tekum 9 ay seni karnında taşırken kötü ahlaklı değil miydi? Yani o zaman kötü ahlaklı değil miydi? Bak, sana bunları yaptı. Kale inneha Ya da onun soru şeklinde okumazsak Hani annen seni karnında dokuz ay taşırken kötü ahlaklı değildi. O zaman iyiydi de şimdi mi kötü oldu? O manada bir soru yani. Adam yine bu ahlaksız bir kadın dedi. İnneha seyyiyetul huluki. Kale hîne İki sene seni emzirirken iyiydi de şimdi mi kötü oldu? Dedi, Kale inneha seyyiyetul huluki. Kötü ahlaklı bir kadındır annem dedi. Kale Yemtik kon kadarik, hina asharet lke, lailha, wa azmaet Senin için geceleri uykusuz kalırken, gündüzleri susuz kalırken iyiydi de, şimdi mi kötü oldu? Kale, ne kad O evlat dedi ki, ben ona hakkını verdim. Ödedim. Kale, ne faghte, ne yaptın dedi? Rasulullah Efendimiz, Kale. Hacjettimih ala atiqi ve namuzlarımda hacca götürdüm hacca ettirdim dedi. Hale ma cezeytaha ve lov Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ki hayır hayır asla onun talq e, doğum sancısı talqaten onun bir anlık doğum sancısını bile e, ödemiş olamazsın buyurdu. وَعَنِ اِبْنِ Ömer'den nakledi diyor. Ummehu, ويقول, ederken Kabe'yi Annesini sırtında taşıyan e, Ve şöyle diyen birini gördü Abdullah Ömer. اِنِّي لَهَا مَطِيَّةٌ لَا تُذْعَرُ اِذَا الرِّكَابُ نَفَرَتْ لَا Allahu Rabbi zul Celalil al Akbar. İni lha ben onun bineyim. Sırtında annesinin taşıyor ya. Ben onun onun bineyim ama nasıl bir binek? Lahtu daru. Yani korkmayan. İder rikabu nefarat la tenfiro. Diğer binekler kaçtığında kaçmayan. Yani ben diğer evlatlar gibi değilim asla annemi bırakmam. Sırtımdan indirmem dedi yani. Ma hamalet ve ardatni ekseru. Onun beni karnında taşıması ve emzirmesi var ya o daha çoktur. Yani benim bu yaptığım iyilikten çok çok daha büyük bir iyiliktir. Dedi Allahu Rabbiyzul Celalil Ekberu. "Tazunnni cezaitaha ya ibn Hazreti Ömer'e diyor ki bu adam, ''Ey İbni Ömer, şimdi annemin hakkını verdiğimi düşünüyor musun?'' ''Kalellâ, velev zefraten vahideten'' ''Hayır, hayır'' dedi. Yani böyle en ufak bir şekilde onun hakkını ödemiş olamazsın. En basit bir şekilde bile onun hakkını ödemiş olamazsın. Yani en basit hakkını bile ödemiş olamazsın. ''Ve anhu aleyhissalâtu vesselâm'' iyekum عَقُوْ قَالْ وَالَدَيْنِ Anne babaya asi olmaktan uzak durun sakının. فَاِنَّ الْجَنَّةَ تُوْجَدُ min مِنْ مَسِيرَةَ الْفِعَامٍ Çünkü cennetin kokusu bin yıllık, bin yıl uzak yani yürüyerek bin yılda gidilebilecek bir uzaklıktan hissedilebileceği halde وَلَا يَجِدُ رِيحَهَا عَاقٌ <gülüyor> Annesine, babasına kötü davranan insan, onun kokusunu alamayacak. Cennetin. وَلَا قَاطِعُ رَحِمٍ sıla rahimini kesen insanlar. Akrabası ile görüşmeyen insanlar. وَلَا شَيْحٌ زَانٍ Evliyken zina eden kimseler. وَلَا جَارٌ اِذَارَهُ خُيَلَاءَ ve Gururundan, kibirinden dolayı elbisesini yerde sürüyen insanlar. İnnel kibriye elillahi rabbil âlemîn. Muhakkak ki büyüklenmek ancak Allah'a mahsustur. Şimdi bu gururlanarak, kibirlenerek elbisesini yerde sürme ifadesi var ya arkadaşlar. Bunun bugünkü selefi kardeşlerimiz çok lafzi, literal, zahiri bir okuma yaparak Mesela e, erkekler paçalarını sıvayarak dolaşırlar. E, kesinlikle topuk hizasından <gülüyor> e, aşağıya indirmezler. Ve bu hadisi, buna benzer hadisleri örnek gösterirler. Fakat bunu şöyle anlamak lazım. O dönemde insanların çoğu, yani el, giyecek elbiseden bile mahrumlar. Onun için e, elbise giymek bile başlı başına, üzerine giyecek güzel bir elbise bulmak bile bir zenginlik alameti, bir gururlanma vesilesi, vasıtası olabiliyordu. Yani düşünün kimsenin elbise, kolay kolay elbise bulamadığı bir yerde, siz yerlerde sürüyerek bir elbise giyiyorsunuz. Bu ne demektir? Yani ben o kadar zenginim ki, Elbisemin yerlerde sürünmesi, kirlenmesi, yırtılması bile benim için hiç önemli değil. Benim yerlerde sürünebilecek kadar uzun elbisem var e, gibi düşünülebilir. Peygamberimiz Aleyhisselam bunu yasaklamış. Yani gurur kibir alameti. Şimdi bugün mesela düşünün, e, bu erkekler için tabii. Yani biz diyelim e, uzun paçalı pantolon giydiğimizde yani topuklarımıza kadar pantolonun paçalarını yaptırdığımızda, böyle pantolonlar giydiğimizde, bunu gurur, kibir olsun diye mi yapıyoruz? Yani bakın, ben topuklarıma kadar pantolon giyiyorum, ben ne kadar zenginim, böyle uygulayan, böyle düşünen kimse var mı günümüzde? Yani dolayısıyla o döneme has bir gurur, kibir gösterisi idi bu. Ama bugün için böyle bir şey yoktur. Ayrıca bir başka Yine rivayet daha var. O da sahih bir rivayet. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh geliyor. Ya Resulallah benim elbisem de uzun diyor. Ben de mi kısaltayım? Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, hayır diyor sen gurur, kibirden dolayı yapmıyorsun bunu diyor. O başka, bu başka yani gurur ve kibirden dolayı yapılmıyorsa bir problem yoktur. Ama bugün maalesef bunu tamamen lafsi, literal manasıyla anlayan selefi kardeşlerimiz, e, paçalarını böyle sıvayarak dolaşırlar. Ne diyelim o? Yani Allah'ta onların niyetlerine göre versin inşallah onları da niyetlerine göre mükafatlandırır. İnnel kibriya rabbil rapilalim Ve qalil fukaha'u. Fukaha dedi ki: La yedze bi abihi ilal Şimdi soru şu: Kişinin babası ya da annesi kafir, müşrik, Hristiyan, Yahudi, neyse. Bunları mesela kendi dini inancının e, mabetlerine götürebilir mi? Mesela babasını kiliseye, bi'a, kilise. Le huddimet bi'un ve salavatun ve mesajüdü geçiyor ya, bi'a, bi'anın çoğulu. Babasını kiliseye götürebilir mi? Hayır diyor. La yedhebu bi'ebihi ilel bi'ati. Babasını kiliseye götüremez. وَإِذَا بَعَثَ اِلَيْهِ مِنْهَا يَحْمِلَهُ فَعَلَ Fakat babası kiliseden kendisi alması için çocuğunu çağırtırırsa o zaman gelip kiliseden alabilir. Götüremez ama alabilir. وَلَا يُنَاوِلْهُ الْخَمْرَ Babasına şarap içiremez. وَيَخُذُ الْاِنَاءَ مِنْهُ اِذَا شَرِبَهَا Ama şarabını içti, bardağını, tasını, çanağını oraya koydu, onu alabilir o zaman diyor. Vahne bi Yusuf'a yani genelleme yaparsak ne diyebiliriz? Bir günaha yardım edemez. Yani babası yanlış bir şey yapıyorsa, günah yoldaysa, kötü bir yoldaysa onun günahına ortak olamaz. Vahne Yusuf'a iza amaruhu an yuqida tahta qidrihi ve Babası oğluna içinde domuz eti olan bir tencerenin bir kabın e, altındaki ateşi yakmasını isterse yakar diyor. Yani babasının bu emrine itaat etmesi gerekir. Van Hüzeyfe'ye Hüzeyfe radıyallahu tenâ nakledilmiştir. Ennehu iste edenene bi sallallahu aleyhi ve sellem fi وَهُوَ فِي صَفِّ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ دَعَهُ يَلِيهِ غَيْرُكَ Müşrikler safında savaşan babasına karşı savaşmak için peygamberimizden izin istediğinde peygamberimiz buyuruyor ki hayır sen yapma bu işi, babanı sen öldürme, onu senin yerine başkası yapsın. Ancak burada bir sorun var arkadaşlar çünkü Huzeyfe radıyallahu anh'ın babası Bedir savaşında Müslüman Müslümandı ve Müslümanlar Savaşı'nda e, affedersin Müslümanlar savaşında yanlışlıkla öldürüldü Müslümanlar tarafından Bedir'de. Yani çok yaşlı bir zattı. Peygamberimiz Aleyhisselam gelmemesini söyledi ona ama yine de geldi ve e, Bedir'deki parolayı bilmiyordu. Emit ya Mansur parolasını bilmiyordu. E, ve Müslümanlar da onu parolayı bilmediği için Müşrik zannederek öldürdüler. Yani yanlışlıkla öldürüldü. Hz. Uzeyfe'nin babası. Burada bir problem var ama anca aynı şekilde bir rivayet Ebu Ubeyde bin Cerrah için anlatılıyor. Yani Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın babası. Müşriklerin safındaymış. Peygamberimizden izin istiyor ama Peygamberimiz ona vermiyor. Başkası öldürsün. babamı sen öldürme. babamla sen savaşma diye. Dolayısıyla burada bir sehi var gibi görünüyor. Doğrusu ee, Ebu Ubeyde bin Cerrah olsa gerek. Ve su ilel bin ibn-i Sufilerin büyüklerinden, büyük zahitlerden büyük Fudayl bin İyaz Fusayl gibi çıkmış o. Fudayl olacak, dad ile. An bir vali değil. Anne bu iyilik hakkında ona soruldu. ve dedi ki, El la ila khidmetihime an keselin Yani tembellik edip onun hizmetinden geri durmamaktır. Ve su ile bazıhum fekale nazarına da soruldu yine bu bir rivayet nedir diye dedi ki en la terfa'a'savtaka aleihima onlarla konuşurken sesini yükseltmemendir. Ve la tanzur şezran ileihima şezran ne olacak? Z ile şeraram değil de şezran ileihima yani Onlara böyle sert bir bakış atmaman, onlara sertçe bakmaman, sesini yükseltmemen ve böyle asık suratla kaşlarını çatarak bakmaman diyelim. Ve yara ya minke mukalifetan fi zahirin vla bahtinin ne zahirde ne de batında onları sende bir onlara karşı bir, bir e, muhalefet içerisinde olduğunu görmemeleridir. Bu تَرَحَّمَ عَلَيْهِمَا مَا Ve hayat oldukları sürece onlara merhametli olmandır. Ve لَهُمَا اِذَا مَاتَا Öldükten sonra da onlara dua etmendir. وَتَقُومَ بِخِدْمَةِ اَبِدَّا اِهِمَا اِنْبَعْدِهِمَا <türmeler> Ve onlar öldükten sonra da onların sevdikleri insanlara e, hizmet etmeye devam etmektir. Evidda Bedid'in çoğulu, anne babanın sevdiği kimselere, onların ölümünden sonra da e, iyi davranmak, üzlet-i da bulmak, ziyaret etmek. Fe'anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem inne min eberril birri en yasılar <gülüyor> raculu ehle vuddi ebihi en güzel iyilik Kişinin babasının bir dostuna babasının vefatından sonra iyilik etmesidir. E, onunla irtibatını devam ettirmesidir daha doğrusu. Yani yasıl aracıl, rahimde bulunması yani babamın dostudur diyerek ona e, ziyaret etmesi, onunla birlikte olması. Hatta burada Abdullah İbni Ömer'den maddedilen meşhur bir rivayet vardır. Abdullah İbni Ömer e, yolda e, Mekke'ye doğru giderken e, bir bedevi geliyor. E, o bedevinin babası Hazreti Ömer'in yakın dostuymuş ya arkadaşıymış Abdullah ibn Ömer. O bedeviyi kendi bineğine alıyor ve sarığını da ona veriyor. Diyorlar ki ya bu bedevi bedevi bir adam yani. Bu buna niye? Bu kadar izzet ikramda bulundun yani niye bineğini aldın niye başındaki sarığı ona verdim? Diyor ki onun babası benim babamın iyi bir dostuydu ondan dolayı. Rabbukum a'lemu bima sizin içinizde olanları en iyi bilendir. İn salihine fe innehu Eğer salihlerden olursanız o çokça tevbe edenlere karşı pek merhametlidir. Bima fi nufusikun yani ne demektir? Bima fi damaerukun içinizde olanları bilir. Neyden? İçinizde ne var? Min kastil birre ilal walideyini anne babaya iyilik yapma e, düşüncenizi bilir. Ve aitka de ma'ye cibula humamin ve onlara gereken ihtiramı saygıyı e, gösterme fikrinin sizde olup olmadığını iyi bilir. اِنْ <gülüyor> تَكُونُوا Eğer siz salihlerden olursanız ne demek salihine? قَاسِد۪ينَ الصَّلَاحَ Yani siz e, salih bir amel yapmayı, الصَّلَاحَ وَالْبِرَّ Yani salih bir amel yapmayı, bir iyilik yapmayı hedeflerseniz, ثِنْ مَفَرَطَتْ مِنْكُمْ fi حَالِ Yani bir öfke anında sizden bir şey sadır olursa ve inda haracı sadri yani böyle bir, bir, bir e, haracı sadır ne diyelim yani içiniz bunaldığında wa ma la yqluminhu al ki her insan bu durumları yaşayabilir öfkelenebilir içi daralabilir evl hamiyet-i <imledği> ya da ee, İslami hassasiyetinizden dolayı ne sadır olursa hanetun yani basit bir söz tueddi ila ezahuma ama onlara eziyet veren onlara onları üzen çok basit bir söz kazara ağzınızdan çıkacak olsa sımme eneptum ilallahi ve stavfartum minha ve sonra deseniz ki ya Rabbi affet tevbe ediyorum. Anneme babama böyle davranmamalıydım. Fe inna Allaha gafurun el-ovabin, et-tevabin. Allah Teala. Evabin demek, tevvabin demektir diyor ama Çok tevbe edenleri Allah Teala bağışlar. Çok bağışlar. Mansur Said bin Jubeyr radıyallahu anh. Said bin Jubeyr Tabi'u'l-Met'sindendir. Abdullah bin Abbas'ın ...en kıdemli talebesidir. Hacca-ı tarafından... ...şehit edilmiştir. Abdullah İbni Zübeyli desteklediği için. Hiye fil badirati... ...tekunu minel raculi... ...ilâ ebihi... ...lâ yuridu bizarike... ...illel khayra. Yani... ...bu... ...şöyle olur diyor... Yani kişi bilmeden basit bir hata yapar. Ee, yani iyi bir şeyi düşünürken annesini babasını üzecek bir şey yapar. Ve ondan sonra e, tevbe eder. Bu durum için geçerlidir. Bu an Said bir i Müseyyebi ya da Müseyyebi el-Evvâbu. Kimdir bu el-Evvâb? Erkek kul Ne zaman günah iştese hemen tevbeye koşan insan demektir. Ve haza Bu evvap kelimesi sadece anne babaya kötülük yapan daha sonra tevbe eden kişi için değil bir de her türlü kötülükten Günahtan tevbe eden kimseye şamil olması da mümkündür bu ayette yine diyor. وَيَنْدَرُجُ تَحْتَهُ الْجَانِي عَلَى اَبَوَيْهِ الْتَائِبُ min جِنَائَتِهِ Bu tevbe edenlere şu da girer diyor. Annesini, babasını öldüren ama ondan sonra bundan tevbe eden kimse de buna girer. Neticede bu da bir tövbedir. Niçin li vurudihi? Ala gibi ama ala isrihi diye okusak sanki daha iyi olacak. Yani hemen akabinden ala isrihi demek hemen akabinden kişinin tevbe etmesi dolayısıyla yani o cinayetin hemen akabinde kişinin tevbe etmesi dolayısıyla Allah Teala bu kimsenin de yani annesini babasını öldüren kimsenin tevbesini dahi kabul